96, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in ilgili ayet indiğinde yakın akrabalarını ve Kureyş kabilelerini İslam'a davet etmesi, evet, Cenab-ı Hak, en yakın aşiretini uyar, şu ara, 26.sur 214, ayetini indirdiğinde Resulü Ekrem evinden çıkıp Merve tepesine gitti, sonra, ey Fihroulları diye bağırdı, Kureyşliler süratle Resulullah'a geldiler, Ebu Leheb bin Abdülmuttalip, bu kişi Resulullah'ın özbe öz amcasıdır, işte Fihroğulları yanındadır, söyle, dedi, rasul Ekrem, Ey Alibogulları, deyince Fihr Beni Muharib ve Beni Haris yanından ayrıldılar. rasul Ekrem, Ey Lü'i bin Alibogulları, deyince, Beni Temel Edrem bin Alibogulları yanından ayrıldı. rasul Ekrem, Ey Kab bin Lü'ye oğulları, deyince, Bu sefer Beni Amir bin Lü'i Rasulullah'ın yanından ayrıldı. rasul Ekrem, Ey Müre bin Kab oğulları, deyince, Beni adi bin Kab, Beni Sehme, Beni Cümeh bin Amr bin Husayz bin Kab bin Lü'i, Rasulullah'ın yanından ayrıldı ayrıldı Resulullah ey Kilab bin Murre oğulları deyince Beni Mahzum bin Yakaza bin Murre ve Beni Tem bin Murre Resulullah'ın yanından ayrıldı Rasulü Ekrem ey Kusay oğulları deyince bu sefer Beni Zühre bin Kilab Resulullah'ın yanından ayrıldı Rasulü Ekrem ey abd oğulları deyince Beni Abduddar bin Kusay ve Beni Esed bin Abduluzza bin Kusay ve Beni ABD bin Kusay Resulullah'ın yanından ayrıldı Bunun üzerine Ebu Leheb işte Abd-Menafe oğulları senin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 Ekreme hitaben, helak olasıca, bunun için mi bizi buraya çağırdın? Dedi ve Cenabı Hak bu Leheb hakkında Mest suresini nazil etti. Bu surede, Ebu Lehebin iki eli de kurusun denilmiştir. Cenabı Hak en yakın akrabanı uyar. Ayetini indirdiğinde Rasule Ekrem Safaya geldi. Safa ve Merve Kabeye yakın iki küçük dağdır. Rasule Ekrem Safaya çıktı. Sonra şöyle bağırdı: Ya sabaha, bu imdat isteyen bir kimsenin kullandığı bir kelimedir, Böylece halk Rasulullah'ın yanında toplandı